ve شر الأمور ve وكل muhtesetin بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في الناس. Tefsir dersimizde Araf suresinin 157. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: Onlar ki yanlarında Tevratta ve İncilde yazılı bulacakları ümmi bir nebi olan Resul'e uyarlar ki o onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri helal, pis olanlarda haram kılar sırtlarındaki yükü ve üzerlerindeki zincirleri indirir. Ona iman edenler, onu yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla indirilen nura tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Katade dedi ki, ayetlerimize iman edenler ayetinden dolayı, yani bir önceki ayet olan Araf suresi 156. ayetinde Allah Azze ve Celle rahmetimi iman edenlere ve sakınanlara yazacağım buyuruyordu. Bu ayetten dolayı Yahudiler ve Hristiyanlar da ümitlendiler. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayette rahmetinin her şeyi kuşattığını bildiriyordu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle açık ve sağlam bir şahit indirdi bu ayetle. Onlar Ümmi Nebi olan Rasule ittiba ederler. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmet edeceği kimseler, rahmetini yazdığı kimseler işte bu Ümmi Nebi'ye tabi olanlardır. Ee, bu ümmilik sıfatı sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına has bir sıfat değil, aynı zamanda bu ümmetin de özelliğidir. İbn-i Ömer gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biz ümmi bir ümmetiz. Ne yazarız ne de hesap ederiz. Bir ay şu kadardır. Eliyle bir seferinde 29, bir defasında 30 işareti yaptı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani... Ee, ümmet olarak bizler yazıp hesap etmeyiz. Yani bu yazma bilmeyiz, hesap bilmeyiz manasında değil. Ee, o sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, yakınında katipleri de vardı, hesap bilenler de vardı, yazı bilenler de vardı. Fakat e, hadisin söyleniş sebebi e, Ramazan hilalini, şevval hilalini gözetlemeye dayalı olduğunu, yani gözle görülmesi üzerine olduğunu inceleyip sık dokuyan bir ümmet olmadığını bildiriyor ümmetinin. Yani Allah'a ibadetin, Allah'a kulluğun yapılması için kişinin mühendis olması gerekmiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte hesap uzmanı olması gerekmiyor. Veya ümmetten bazılarının bu işi üstlenip de bu işi yapamayacak kimselerin üzerinden yükü kaldırması gibi bir farz-ı kifaya yoktur bu ümmette. Yani birileri astronomik hesaplarla ilgilensin de işte bu hilalin durumlarını hesap etsin, yazsınlar, çizsinler, bir çizerge çıkarsınlar, işte namaz vakitlerini belirlesinler, diğerlerinden de bu yük kalkmış olsun, işte müezzinler de gitsin, bu hazır sisteme göre ezanlarını okusun, vakitleri tayin etsin. Böyle bir şey bu ümmette yoktur demektir bu hadis manası. Diğer bütün kulluk meselelerinde de böyle. Yani zahire her insanın, her sıradan insanın Ümmi demek, anadan doğduğu gibi demek yani. yani. Fıtratıyla hareket eden kimseler demek. Ama bozulmamış bir fıtratla. Yani bu ümmet bozulmamış fıtratla hareket ettiği sürece, zaten diğer hadislerde ne diyordu? Ümmetim iftarı geciktirip sahuru erkene almadıkları sürece fıtrat üzere hareket ederler diyor. Yani demek ki bu işler fıtrata aykırı işler. İnsanlar ne zaman bu işlere giriştiler? İşte böyle hesap kitap işlerine girdikleri zaman gördüklerine kanaat etmediler. Yani güneş battı buna kanaat etmediler veya fecir doğdu buna kanaat etmediler. Ümmi olmayı kabul etmediler yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmet olarak bu ümmetin özelliğini biz ümmi, yani annelerinden nasıl fıtrat üzerine doğmuş o fıtrat üzere olan bir ümmetiz. İşte kulluğun, helalin, haramın tayini için, ibadet esaslarının tayini için böyle ekstra inceleyip sık dokuma bu tip şeylere girmeyiz. E, zahire göre hareket ederiz manasındadır bu. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Domuz eti, faiz ve Allah'ın haram kıldığı, kendilerinin ise helal saydığı bazı şeyleri kendilerine haram kılmıştır. Yani Yahudi ve Hristiyanlara, Tevrat'ta ve İncil'de e, yazılı olan Nebi'den bahsediyor ayette. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların bazı şeyleri helal sayması işaret ediliyor. Ağır yük ve zincirlerden kastedilen ise Allah Teala'nın haram kıldıklarından, sakınacaklarına dair kendilerinden aldığı sözdür. Ayette geçen ve azzeruhu kelimesi yüceltip saygı duymaktır. Evet. Ona iman edenler, yani Rasul'e ve Rasul'ün getirdiği nura, kitaba iman edenler, onu yüceltenler. Buradaki ve azzeruhu ifadesi yüceltmek diye tecrübe ettiğimiz, işte yüceltip saygı duymak demek. Allah'ın şerlerine, Allah'ın Resulü'nü yüceltmek ve ona yardım edenler, destek olanlar ve onunla indirilen nura tabi olanlar. Yani Allah Resulü Aley aleyhissalatu vesselamla indirilen ona indirilen gerek Allah'ın kitabı, gerekse sünnet. Buna tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır, diyor. Allah Azze Celle İbn-i Abbas radiyallahu bunu böyle tefsir ediyor. Şimdi burada e, ayette dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de şu bir e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki Tevratta ve İncilde haber verilmiş ve Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'ın rahmetine kavuşacak olan kişilere işaret ediliyor. Yani Allah'ın rahmet edeceği kişiler bu Tevratta ve İncilde kendilerine işte Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam geleceği haber verilmiş. Bundan dolayı Tevrat'a ve İncil'e tabi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ediyorlar. Yani kendi dinlerinin gereği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmelerdir. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle açıkça Yahudi ve Hristiyanlara hüccetin kaim olduğunu, ikame edilmiş olduğunu bildiriyor. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar aslında... Sadece Kur'an'ı inkar etmiyor. Sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiyor. Aslında onlar Tevrat'ta ve İncil'de kendilerine bildirilen şeyi inkar etmiş oluyorlar. Bu yüzden onlar kafir topluluklardır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkına bir haber daha veriliyor. Temiz şeyleri helal, pis olanlarda da haram kılar. Burada kıyas ehli. Ee, mesela sigara gibi bazı şeyleri işte bu pistir diyerek habistir diyerek ayette habis ifadesi ifadesi geçiyor sigara habistir diyerek onda haramlar kapsamında bu ayeti delil getiriyorlar bu e, Allah'a ve Resulüne iftiradır ne açıdan? Çünkü burada ayet haber ayetidir yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyi helal kılmışsa o temizdir yani insanlar onu pis görseler bile o temizdir. Neyi de haram kılmışsa insanlar onu temizle görseler o pistir demektir. Bu meselelere böyle akıllarıyla yaklaşıp işte temizi ve pisi biz biliriz. Temizi ve pisi biz bildiğimize göre bunların helal ve haram hükümlerini de o zaman biz ayırt ederiz diyorlar. O zaman Resul'e ne gerek var? Yani bu Resul'ün gönderilmesine ne gerek var? İnsanlar eğer temizi, pisi ayırt ediyorsa kendi kafalarına göre, kendi tecrübelerine göre, kendi bilgiler, bilgi birikimlerine göre temiz ile pis ayırt edeceklerse, bu Resulün gönderilmesinin manası ne? Bilakis haber verilmesinin manası, bu, ayete, bu ayette Allah Resulünün bu özelliğinin belirtilmesinin manası, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyi pis dedi, yani haram dedi, o pistir. Neye helal dedi, o da temizdir. İşte bu noktada mesela Hizbut Tahrirciler, Mutezile gibi ekoller, Hizbut Tahrirciler Mutezile'nin devam eden bir ekoldür, daha da hatta kulatıdır, Mutezile'den de beter bir kulattır şeyler, Hizbut tar tarihciler. Mesela kurucuları Takviddin Nebhani şöyle diyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz Urne, Uql ve Urne kabilelerinden bazı kimseler Medine'ye geldiler, Allah Resulüne sığındılar. Alaküm Fakat Medine'nin havası kendilerine yaramadı. Yani hava çarptı onları. Ee, bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısa, uzun orada deve sidiği ve sütü içmelerini emrediyor. Bunların şifa bulmalar için. Şimdi bu akılcılar, işte takıiddin nebhani mesela bu hadis hakkında açıkça bunu söylüyor. İşte Allah Resulü pis olan bir şeyi emretmez diyor. Yani bunu güya hadisi Kur'an'ı arz etmek olarak şey yapıyorlar. Ne da ayette? Pis olan şeyleri haram kılar. Bu ayete aykırıdır diyor bu hadisi. Yani güya hadisleri... Ee, Kur'an'a arz edip de bu hadisi reddediyorlar. Bukhara hadisi zikredilen hadis. Yani devesiliği için diye tavsiye ettiği hadis Bukhara hadisi. Bukhara Müslüm hadisi bu ayeti aykırı bularak reddediyor. Bunun reddetmesi doğal. Bu mutezile. Niye? Çünkü bunların öncüleri olan kıyasçılar bunu haber ayetini ne yaptılar? Hükme medar kıldılar ve dediler ki işte mesela sigara. Sigara pistir. Allah Resulü pis şeyleri haram kılar ve o halde sigara haramdır diye böyle delil getirdiler. Onlar böyle yapıyorsa mutezilerin böyle yapması gayet normal. Şimdi burada sorması gereken şey şu. Tamam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pis bir şeyi emretmez. Bu doğru. Habis olan bir şeyi emretmez. Bu doğru. Peki siz devesi dinin habis olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani deve habis diyen hangi Kur'an ayeti var? Yani burada sorulması gereken bu. Adam görünüşte e, kitabında yazmış. E, savunuyor bilmeyen adam veya düşünmeyen adam. Bunu haklı biliyor. hakikaten ya. Yani bu hadis Buhari hadisi de olsa Kur'an'a aykırı kardeşim diyor. Böyle bir aykırılık yok. Böyle bir aykırılık olması için ne olması lazım? Kur'an'da devesi diye pisdir, necistir diye böyle bir ayet olması lazım. Habistir diye böyle bir ayet olması lazım değil mi? Burada böyle bir şey yok. Buradan anlamamız gereken şey şu. Allah Resulü neyi helal kılmışsa o temizdir. Mesela ayakkabılarla namaz kılmayı helal kılmıştır, meşru kılmıştır. Biz buna pis diyemeyiz. Veya işte Zilhicce'nin 10 günü içerisindeyiz. Kurban olan kimse Zilhicce'nin 10 günü boyunca koltuk altları, bıyıkları, sakalları hiçbir şeye dokunmasın, tırnaklarına dokunmasın. Tırnakların uzaması, 10 gün boyunca uzaması pis değil mi normalde? Yani insan aklıyla pis diyorsun. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü bu 10 gün içerisinde buna dokunulmamasını, kurbanı kesinceye kadar dokunulmamasını emretmiştir. O halde bu süre içerisinde bu e, süreçte yapılanlara biz pis diyemeyiz devesi de böyle neyde haram kılmışsa o pistir. yani pis olan her şey haramdır değil bunun manası temiz olan her şey helaldir değil böyle anladıkları için işte sigara haramdır diyorlar çünkü habislerden diyorlar bu yanlış bozuk bir bakış açısı ee, aslında pek çok meselede usul sapmasının da bir örneğidir bu yani bu bir sigara meselesiyle e, kayıtlı kalmıyor. Yani burada işte, e, sünneti Kur'an'a arz edip de e, bir takım sayı hadisleri inkar edenlerle kıyaslarıyla helal-haram tayin edenleri arasında bir fark yok bu manada. Bu Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmedir. İster inkar suretinde olsun, ister ıspat suretinde olsun Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmedir. Allah'ın dışında helal ve haram tayin etme girişimidir. Bunun basit, anlaşılmaz için bir iki örnek verelim. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine içkiden, sarhoş edici içkilerden yasaklayan ayet ininceye kadar bunun hakkında sustu. Herhangi bir hüküm belirtmedi. Halbuki insanlar biliyordu ki içki habis bir şeydir, kötü bir şeydir. Çirkin bir şeydir. Çünkü insan içki içiyor, sarhoş oluyor. Sarhoş olunca aklı başında olmuyor şuursuzca bir sürü pislikler yapıyor yani toplum tarafından seçkin görülen kimseler içki içmiyorlardı yani bunu bir düşüklük olarak görüyorlardı hal böyleyken içki hakkındaki durum böyleyken hatta sahabe arasında buna benzer çirkin vakalar meydana gelmiş hatta Nisa suresindeki işte ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayetin inmesine sebep olan olaylar meydana gelmiş Böyleyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte içki haramdır diye bir şey söylemedi. Ta ki Rabbinden vahiy gelinceye kadar. Bu da gösteriyor ki insanın tecrübeleriyle, bilgileriyle pis olarak bildiği, kötü, çirkin olarak bildiği bir şeyi haram kılması doğru bir şey değil. Çünkü böyle bir şey olsaydı Allah Resulü kendisine ayet inmeden önce bunu haram kılması gerekirdi. Derhal yasaklaması gerekirdi. Ama bir süreç var. Epey bir süreç boyunca içki yasaklanmamış. İçen sahabeler olmuş. İslam'dan sonra da içmeye devam edenler olmuş. Medine döneminde yasaklanıyor içki. Çünkü içkinin nazisinde Maide suresinin nüzulu 93 91 92 bu ayetlerin nüzulu Medine'dedir. Ve Medine'de bu ayetin inmesiyle işte Medine sokakları içki gölüne döndü diyor sahabiler. Yani bu süreye kadar 10 küsur sene hicretten öncesi, hicretten sonrası var. Hicretten sonra yani 10 küsur sene belki daha fazla içki serbestti. Yasak değildi eğer bu insanların tecrübelerine dayalı olarak, işte şu habisdir o halde bu haram kabul edilmeli, şu tayiptir temizdir o halde helal kabul edilmeli, böyle olsaydı bunun çoktan olması gerekirdi. İnsanlar bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılması gerekirdi. Halbuki bu ayetin ifade ettiği şey bunun tam tersidir. İbn Abbas R.A'nın söylediği gibi. Allah kendilerine haram kıldı halde onlar bazı şeyleri helal saydılar. Hangi mantıkla? Çünkü mesela faiz zikrediliyor, Faizi ne yaptılar? İşte faiz alışverişte faiz gibidir dediler. Yani akılları bunu tayiplerden gördü. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle ayetinde de yasak sonra, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam faizin çirkinliğini şiddetli ifadeyle belirtmiştir. Yani bu kesinlikle helal, haram, şeriatın, Hükümleri konusu insanların akıllarıyla belirleyeceği bir şey değildir. Bilakis ile belirlenir. Bundan dolayıdır ki mesela deve etini düşünün. Bunda dayanak, yani bir şeyin temizliği, habisliği olsaydı helallik, haramlık şeyinde Yahudilere haramdı deve eti. Tek tırnaklıların etleri haramdı. Manda eti dolayısıyla, kömüş eti haramdı Yahudilere. Haramdı. Haramlığının illeti, temizliği veya pisliği olsaydı, yani bu vasfı mı kalktı da bu ümmete helal kılındı? Yani bunlar değil. Veya işte bazılarını söylediği gibi, herhangi bir maddenin zararlı olması veya faydalı olması değildir onun e, helallik, haramlık konusunda belirleyici olan. Maide suresinde yine bu da geçmişti içki yasaklanırken. Onun faydaları vardır diyor ve Celle. İçkinin faydasını inkar etmiyor, reddetmiyor. Faydaları vardır diyor. Fakat diyor, zararı demiyor bak. Günahı faydasından çoktur diyor. Zararı demiyor. Günahı, içkiden dolayı kişiye yüklenen günah onun faydasından çoktur. Yani içki faydalı ama içersen günah var. Yani zararı daha fazladır demiyor Allah Azze ve Celle. Günahı daha fazladır. Yani burada bizim anlamamız gereken eşyalarda. Helalliğini, haramlığını belirlemede ne temizliği, tayyipliği, ne habisliği esastır, ne faydalı oluşu, ne zararlı oluşu. Bazen faydalı olan bir şeyi şeriat haram kılar, bazen de zararlı olan bir şeyi sükut eder veya helal kılar. Mesela inek eti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inekin etinde hastalık vardır diyor, dert vardır, sütünde ise şifa vardır buyuruyor. Buna rağmen inek, sığır cinsi kurbanlık hayvanlardandır. Zararlı olmasına rağmen şeriat bunu helal kılmıştır. Yine e, bir şeyin habis olması haramlığını e, gerektirmez dememizdeki delil de şu. Bir gün Müslümin rivayet azizde, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbede şu habis yiyeceklerden yiyen mescidimize yanaşmasın buyuruyor. İşte sarımsak, soğan, bazı e, detaylı rivayetlerde prasa turp gibi şeyler de sayılıyor. Bu habis şeylerden yiyen? mescidimize yanaşmasın. Çünkü kokusu eziyet verir buyuruyor. Orada habif yani pis ifadesini kullandığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hutbeyi içtenler aralarında işte haram kılındı. Haram kılındı demeye başlıyorlar. Yani bunu haram zannediyorlar. Allah Resulüne bu ulaşınca, bunu duyunca dikkat edin diyor. Ben haram kılındı demiyorum diyor. Fakat bunların kokusu eziyet verir diyor. Yani Habis dediği halde ona haram demiyor. Demek ki her haram kılınan şey habistir. Her helal kılınan şey tayiptir. Fakat her tayip helal değildir. Her temiz şey helal değildir. Her pis, her habis olan şey haram değildir. Buranın iyi anlaşılması lazım. İşte birisi tutar da bu ayeti delil getirirse, işte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'da böyle vasıflanmıştır. Tayyibi helal kılar, habisi haram kılar. E, dolayısıyla falan şey tayyiptir, o halde helal olmalı. Filan şey de habistir, o halde haram olmalı de diyemez kimse. Bu ayet haber ayetidir. Allah Resulü hakkında haber veriyor. Kur'an'ın hükümleri hakkında haber veriyor. Kur'an ve sünnetin hükümleri hakkında. Kur'an ve sünnetin e, haram dediği şeyler habistir. Habist dediği şeyler haramdır değil bak. Kıyasçılar gibi düşünmeyin. Kur'an'ın habis dediği her şey haramdır demiyor bu ayet. Allah ve Rasulünün haramdır dediği her şey habistir. Bu kaydeler e, ters çevrilmemeli. 158. ayet de ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap, Ey insanlar, bütün insanlara hitap, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Rasulüyüm. Yani bu ayet gösteriyor ki, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam, Sadece Araplara gönderilmiş bir peygamber değil veya sadece kendi zamandakilere gönderilmiş bir peygamber değil. De ki Allah Azze ve Celle diyor ki ona böyle de ey insanlar bütün insanlar kendi zamandakiler ve kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insanlar. Herkesi kapsayan bir risaletle görevlendirilmiştir. Bu risaletin umumi oluşunun delillerindendir bu ayet. Göklerin ve yerin mülkü yalnız onundur. Ondan başka ilah yoktur. Diriten ve öldüren odur. O halde Allah'a ve ümmi nebi olan Resul'e iman edin ki o da onun kelamına iman etmektedir. Ona uyun ki hidayete eresiniz. Burada eee fe'aminu billahi ve rasulihinnabiyil ummiyil lezi yu'minu billahi ve kelimatihi. Burada yine Allah'ın kelam sıfatına da e, ispat vardır kelimat yani Allah'a nispet edilen Allah'ın kelimeleri Allah'ın kelam sıfatı e, ispat ediliyor Ebu Derda radiyallahu anh diyor ki Ebu Bekir ile Ömer radiyallahu arasında bir münakaşa da Ebu Bekir anh, Ömer radiyallahu kızdırdı ve Ömer radiyallahu kızgın olarak oradan ayrıldı Ebu Bekir Ömer'in arkasından koşup kendisini affetmesini söyledi ama Ömer buna yanaşmayarak kapısını onun yüzüne kapadı bunun üzerine Ebubekir radıyallahu an dönüp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Ömer radıyallahu an yaptığından pişman olarak geldi ve selam vererek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e durumu anlattı. Resulullah ve vesselam öfkelendi ve şöyle buyurdu. Niçin arkadaşımı rahat bırakmıyorsunuz? Ben e insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği rasulüyüm deyince sizler yalan söyledin derken Ebubekir doğru söyledin demişti. Bunu Buhari sayinde iki yerde veya daha fazla yerde rivayet etmiştir. Ebu Vekir ve Ömer radiyalanma arasında zaman zaman böyle şeyler olabiliyordu. Yani bunlar insanların en hayırlıları Allah Resulü'nden sonra olmalarına rağmen, en hayırlılar olmalarına rağmen burada olduğu gibi. Başka bir seferinde de Hucurat Suresi'nde Allah Resulü'nün yanında Seslerinizi Yükseltmeyin ayetinin, nazi olmasına sebep olan başka bir kıssa da geçmişti. Bunun gibi şeyler onlar arasında da yaşanabiliyordu. Burada işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine ilk iman eden kimselerden olan, belki de ilk iman eden kişi Ebubekir radıyallahu anh'a vefasını görüyoruz. Yani Ömer radıyallahu anh ile arasında bir kırgınlık meydana gelmiş, bir tartışma meydana gelmiş. Ömer radıyallahu imanda kendisinden önce olan birisine karşı böyle bir tavrında, yani kapıyı kapatıp işte barışmaya yanaşmaması üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öfkeleniyor ve şunu hatırlatıyor. Bütün insanlar beni yalanlarken e, o beni tasdikledi. Yani o sıralarda Ömer radıyallahu müşrik idi. Öbbekir iman ettiğinde. Bizim bu hadisi burada zikretmemizin sebebi şu. Ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm, diyor. Yani e, bunu ifade ediyor Badis'te. Yani ayete mutabık olduğu için bunu zikrettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin umumi oluşundan dolayı. Hakim bin Hizam radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında otururken onlara ''Benim işittiğimi sizler de işliyor musunuz?'' dedi. Onlar ''Bir şey iştinedik ya Allah'ın Resulü'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, semanın çatırdamasını iştiyorum. Çatırdaması da onun hakkıdır. Onda bir karışlık, bir karışlık yer yoktur ki üzerinde secde eden veya kıyam eden bir melek bulunmasın. Yani demek ki e, semada, semanın meleklerinden bahsediyor, onların ibadetlerinden bahsediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Sema çatır diyor, göklerin ve yerin mülkü yalnız onundur buna işaretle zikrediyoruz bu rivayeti. O göklerde ve yerde kendisine ibadet edilen yegane hak ilahdır Allah Azze ve Celle. İşte semada melekler ibadet etmekte. Burada bir karışlık bile bir yer yoktur ki ya bir kıyam halinde ya secde halinde melek ibadet ediyor olmaz Bunun sebebiyle sema çatırdamaktadır. Çatırdaması onun hakkıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu i̇bn bir Nebi Hatim Hasen bir isnatla rivayet ediyor. Benzeri Ebu Zer de rivayet edilmiştir. 159. ayet Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir topluluk vardır. Ali Radialland diyor ki İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'dan sonra 71 fırkaya ayrıldılar. Bir fırka dışında bu fırkaların hepsi cehennemdedir. Hristiyanlarda ise İsa Aleyhisselam'dan sonra 72 fırkaya ayrıldılar. Bir fırka dışında bu fırkaların hepsi de ateştedir. Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka dışında bu fırkaların hepsi de ateştedir. Yahudiler hakkında Allah Teala'nın Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir topluk vardır ayetinde açıkladığı fırka kurtuluşa erecektir. Yani 71 fırka ayrılmışlardı ya. 70'i cehennemde bir tek fırka kurtuldu yavdilerden. İşte bu ayette bahsedilenlerdir. Araf 159. ayet. Hristiyanlardan ise Allah Teala'nın maide 66. ayetinde işlerinde orta yol tutan bir zümre vardı. Buyurdu fırka kurtuluşa erecektir. Bu ümmetten ise Allah Teala'nın ileride gelecek. Araf suresi 181. ayetinde buyurdu fırka kurtuluşa erecektir. Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederler. Bu ümmet hakkında da bu buyrulmuştur. Bu Ali radıyallahu anh'ın sözü olarak Hasan bir ile İbn-i Hatim'in tefsirinde gelmiştir. Enes bin Naik radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü'nden onun sözü olarak, merfu olarak benzeri gelmiştir. Yahudiler 71 fırka ayrılmıştır, biri dışında hepsi ateştedir. Hristiyanlar 72 fırka ayrılmıştır, biri dışında hepsi ateştedir. Benim ümmetimde biri dışında hepsi cehennemde olacak, 73 fırka ayrılacaktır buyuruyor. Sahabeler o kurtulan hangisidir diye sorunca o el cemaattir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. i̇bn Amr ve Enes Radyalan'tan gelen diğer tarikinde Ziya-ül Mahdis'in rivayetinde kurtulan fırkayı bugün benim ve asabımın üzerinde olduğumuz yolda olanlardır diye açıklıyor. Evet. Ali radiyallahu bu sözü, yani Araf 181. ayetini bu ümmetten kurtulacak fırkaya delil getirmesi, e, Ali İmran suresindeki ayetle de mutabıktır. Sizi vasat bir ümmet kıldık diyor Allah azze ve celle. Siz iyiliği emreder, kötülükten yasaklarsınız. Bakın orada da bir e, özelliği zikrediliyor ümmetin. Özellikle sahabilere hitap bu. İnsanlar arasından çıkarmış en hayli ümmetsiniz. Sahabelere hitap. İşte onların yolunda olanlar en doğru yolda olanlardır. Yani cehennemden kurtulacak olan fırkanın tarifidir bu. İyili emreder, kötülü yasaklarlar. Burada da diyor ki, Araf 181. ayetinde, Yaratıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler. Yani iyili emredirler ve onunla hükmederler. Hak ile hükmederler. 160. ayet, Biz onları ayrı ayrı ümmetler halinde, yani Musa Aleyhisselam'ın kavmini, 12 kola ayırdık. Kalmi ondan su istediği zaman Musa'ya asanle taşavur taşa vur diye vahyettik de ondan 12 pınar fışkırdı. Bakara suresinde de geçmişti bu kıssa. Böylece hepsi de su içeceği yeri bildi. Üzerlerine de bulutla gölge çektik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin diye kendilerine kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Kata'de dedi ki Musa Aleyhisselam taşa asasıyla vurmakla emrolundu. Taş Tur Dağı'ndan idi. Yani o dağdan bir parçaydı ve Musa Aleyhisselam ona asasıyla vuruncaya kadar onu yanlarında taşıdılar. Yani bu taşı o asasıyla vurup da göze fışkırıncaya kadar bu taşı yanlarında taşıdılar. Sonra onlara bulutlar gelerek güneşe karşı gölgeledi. İbn Abbas radıyallanma ayette geçen Fembeceset kelimesi fışkırmak manasındadır demiştir. Kudret elbası onlara gece ağaçların üzerine iniyor ve ondan diledikleri gibi yiyorlardı. Selva bıldırcına benzer bir kuştur, onu da yiyorlardı demiştir. 161. Ayet Hani onlara bu şehirde yerleşin ve orada dilediğiniz yerden yiyin de Hitta yani bağışlanma dileriz deyin ve kapısından secde ederek girin ki günahlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha da artıracağız demiştik. Katade dedi ki burada şehirle kast edilen yani yerleşilmesi emredilen şehirle kasd edilen Beytül Makdis'tir. Yani Kudüs toprakları. E, İbn Abbas radıyallanma hitta bağışlanma dilerim demektir. Küçük kapıdan ruku ederek girmeleri emredildi. Onlar ise kalçalarını dönerek girdiler. Hitta sözü yerine de hinta dediler. Hinta kızıl buğday demektir. Biraz sonra gelecek buna açıklaması da. Yine İbn-i dedi ki kapı kıble tarafındaydı. Yani onlar kıble tarafındaki o küçük kapıdan rükü ederek girmeleri ve bu sırada Hitta demelere emrolunmuştu. Fakat onlar arka arka kışlar üstünde oturarak geri geri girdiler ve Hintad dediler. Yani sözü yerinden değiştirdiler. 162. Onlardan zulmedenler ise sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulümleri sebebiyle gökten bir aza bindirdik. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi, İsrailoğulları Hitta demek yerine Kızılbuğday anlamına gelen Hinta dediler. Bunun üzerine Allah Teala zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler buyurdu. 163 Onlara deniz kıyısındaki şehrin durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününde Hatta aşıyorlardı. Cumartesi tutmadıkları gün balıkları, Akın akın geliyor. Cumartesi günü dışında ise gelmiyorlardı. Fasık, fıskları sebebiyle biz onları işte böyle imtihan ediyorduk. Bu da önemli bir imtihan kısası. i̇bn Abbas radıyallahu anh'la diyor ki, ''Deniz kıyısındaki şehir Mısır ve Medine arasında bulunan Eyle şehridir. Allah Teala onlara cumartesi günü balık avlamayı haram kılmıştı. Balıklar da cumartesi günü akın akın kıyıya geliyor.'' Cumartesi günü geçince ise balıklar gittiği için avlanamıyorlardı. Bir müddet böyle geçtikten sonra onlardan bir grup cumartesi günü balıkları yakaladılar. Bir grubun kendilerini nehyetmesi balık yakalayanların sadece bu işi daha fazla yapmasını sağlamıştı. Yani işlerden bir grup bunları bundan yasakladı ama onları iyice arttırdılar Yasa rağmen devam ettiler. Bunu Hasan i Risna'da Taberi ve İbn-i Ebi'atim tefsirlerinde rivayet ediyorlar. Hasan el Basri Rahimullah da şöyle anlatıyor. Allah onlara haftanın bir gününde balık yakalamalarını haram kılmış, diğer günlerde ise izin vermiştir. Yani altı gün boyunca serbest ama o bir gün cumartesi günü yasak. Balıklar da yakalamaları haram olduğu günde hamileymiş gibi şişman olarak sürüyle geliyor ve kimseden kaçmıyorlardı. İnsanlar koşup balıkları yakalıyordu. Çok az kişi bugün de yasak olduğu için balık tutmuyordu. Yine insanların azı hakka abi oluyordu yani. İnsanlar balıkları yakalayıp yediler. Vallahi yedikleri şey bir topluğun yediği en pis şeydi. Burada Hasan el Basri Rahimullah'ın şu ifadesine bakın. Yani balık normalde temiz. Ama Allah'ın yasak yasağından dolayı en pis şeydi diye niteliyor Hasan el Basri Rahimullah. Bu hareketlerinden dolayı Allah onları dünyada rezil etmiş, ahirette ise şiddetli bir cezaya maruz bırakmıştır. Vallahi mümin Allah katında balıklıktan daha değerlidir ama Allah onlara bu hareketlerinden dolayı bir saat vaat etmiştir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Evet, Mücahit de şöyle diyor. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, Onlara cumartesi günü balıklar haram kılınca, cumartesi günleri balıklar kendiliğinden kenara geliyordu. Başka günler ise avlanmaya çıkmadan balık tutamıyorlardı. Cumartesi günü isyan ederek bu işi helal saydılar. Yani şöyle bir şey bu rivayete göre. Cumartesi dışında aslında bal tutamıyor değiller sadece zahmetli oluyor işte kayaya bineceksin, denize açılacaksın, ağı atacaksın, e, çekeceksin falan filan zahmete katlanacaksın ama cumartesi günü ta ayağına gelmiş hem de kaçmıyorlar Allah böyle imtihan ediyor. E, cumartesi günü isyan ederek bu işleri helal saydılar. Allah onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Onlardan bir grup taşkınlık yapmadı ve onları yasakladılar. Yani işlerinden bir grubunda yani bu harama bulaşmadıkları, kendilerini yasakladıklarını ifade ediyor. Burada e, herhalde zikretmeyi unutmuşuz veya başka bir yerde zikrettiğimiz için tekrar zikretmedik. E, İbn-i Battan'ın El-Ibane'de sahip bir isnatla rivayetinde şöyle geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ...Yahudilerin en düşük gerekçelerle, en sıradan gerekçelerle haramları helal yapmak için hile yapmalar gibi siz yapmayın diye yasaklıyor bu ümmetini. Bu gösteriyor ki, yani bunlardan maymunlara ve domuzlara dönüşenler ki ayette, rivayette açıkça ifade de ediliyor, yaptıkları şeyi hilelerle helal saydılar. Yani Cumartesi günü balık tutmak yasak. Fakat hile yaptılar. Hile yaparak yaptıkları şeyi helal saydılar. Yani bir haramı helal sayma var. Bazı rivayetlerde bunu şöyle yaptıkları anlatılıyor. Yani burada detaylar sayı olarak gelen rivayetlerde e, detayı açıklanmıyor bize. Ama İsrailiyat'ta gelen rivayetlerde şunlar var. İşte kimisi, kimi rivayetlerde diyor ki oltalarını Cuma günden attılar. Cumartesi günü bunlar gelince e, işte bunlar bu oltaya girdiler. Ertesi günde çeki verdiler, Yani ağa takılanlar çekmiş oldular. Dolayısıyla cumartesi günü bu yasağı gelmemiş oldular. Böyle helal saydılar. Bazı rivayetlerde de bir havuz gibi bir şey yaptılar. Balıklar işte kenara gelince kaçmadıkları günde bu havuzda tekrar öbür tarafa geçemediler. O havuzda takılı kaldılar. Ertesi günde o balıkları böyle tuttular diye geliyor. He katade demiş bunu, balıklar cumartesi günü sahillerine ve suda bulunan havuzlarına geliyorlar, başka günlerde ise uzaklaşıyorlardı. Şeytan onlara gelerek, size haram kılınan ancak balıkları cumartesi günü yemenizdir. Onlar cumartesi günü avlayın, daha sonraki günlerde yersiniz dedi. Yani tutmanız değil de yemeniz cumartesi haram diye iblis onlara demek ki böyle bir hileyi hoş gösterdi. Böylece onlar üç sınıf oldular. Bir sınıfı hem Allah'ın haram kıldığı şeyden sakındılar ve hem de Allah'a isyan etmekten sakındılar, yasakladılar. Bir sınıfı Allah'tan çekinerek haramdan uzak durdular ama sakındırmadılar, o zikredilmiyor. Bir sınıfı ise Allah'ın haramını delerek günaha düştüler. Evet. 164, onlardan bir topluluk. Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da, ya da şiddetli bir azap ile uğratacağı bir toplan ne diye öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman onlar Rabbinize karşı bir mazeret olur ve belki onlar sakınırlar demişlerdi. Demek ki bir topluluk sakındırırken yani bu harama bulaşmayanlar iki sınıftı ya Katade'nin dediği gibi. Yani bir sınıf bu haramlardan sakınıyor ama sakındırmıyorlar, yasaklamıyorlar. Bir sınıf sakındıkları gibi başkalarını da sakındırıyorlar. Diğerleri de işleyen sınıf. Bu sakınan fakat sakındırmayanlar diyor ki, yani bunlar Allah'ın öğütünü dinlemiyor. Yani bunlar azabı hak etmiş. Bunlar söz dinlemez. Niye uyarıyorsunuz ki boşa? Böyle dediler. Ee, diğerleri de cevap olarak dedi ki, belki Rabbimize bir mazeret olur ya da sakınırlar. Yani biz e, bu işten teberri ettiğimizde, işte siz de onlarla beraberdiniz demesin Rabbimiz. Biz onları yasakladık. E, bu manadadır. İbn Abbas Radyoları'na diyor ki, Balık yakalayanları yasaklayan bir grup diğerlerine bunların azabı hak ettiğini bilmenize rağmen Allah'ın yok edeceği veya şiddetli azaba uğratacağı bir millete niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Balık tutmayan herkesin balık tutanların nehyetmesine rağmen bu grup balık tutanların üzerine düşünce bu sözü söyleyenler ve Rabbinize hiç değilse bir özür beyan edebilmemiz için diyenler kurtuldular. Her ikisi de kurtuldu bunların. Balık tutanlar ise maymunlara ve domuzlara dönüştüler. Yani demek ki bu iki sınıf kurtuluyor. Niye kurtuluyor? Çünkü onlar işte e, bunlar öğütten anlamaz. Bunların haktan saptığın hakkında basiret sahibi olmuş. insanların şeyini öğrenmiş. Ama diğer bir sınıfında bir gerekçesi var. Rabbimize karşı mazeret olsun diye biz uyarıyoruz onları diyor. Onlar da kurtuluyor. Yani bir kimsenin, bir toplumun batılda bu kadar inatçı olmasına rağmen, ısrarcı olmasına rağmen işte ne gerek var uyarmaya uyarmaya e, Diyebilir bir kısım insanlar. Bir kısım insanlar da hayır, işte Rabbimize bir mazeret olsun diye biz onları uyarıyoruz. veya Belki sakınırlar diye uyarıyoruz. Bunlara da ruhsat vardır, cevaz vardır. 165. ayet. Ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılanı unuttular. Felemma nesu ma zukkeru diye geçiyor. Demek ki nesafili, daha önce zikrettik bunu, zekaranın zıttıdır. Zekara hatırlamak. Nesa unutmak. Felemma nesu ma zukkeru. Yani kendilerine hatırlatılanı unuttular, terk ettiler. Biz de kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulmedenleri ise işledikleri fıst sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. i̇bn Abbas radıyallahu anıma diyor ki kendilerine hatırlatılanı unuttular kavli. Kendilerine hatırlatılanı terk ettiler demiştir. Yani su burada terk etmek manasındadır demiştir. Mücahit de be'isin kelimesi şiddetle acı veren demektir. Yani bir azabim be'isin ifadesi şiddetle acı veren bir azap manasındadır. Evet, burada sınıflar ikiye iniyor. Ne zamanki onlar ne zamanki onlar kendilerine hatırlatılanı unuttular. Yani kendilerine tezekkür yapılmış, öğüt verilmiş. Hani bir sınıf onlara öğüt veriyordu ya. Bunu terk ettiler. Unuttular, terk ettiler. Terk ettiler. Biz de kötülükten sakındıranları kurtardık diyor. Yani onlarla beraberler ya fakat bunların onlarla beraber olması onlar bu işten yasaklamak için. Bu yüzden onlar kurtuluyor. Onların bir mazeretleri var, gerekçeleri var kötülükten yasaklamak için. Biz diyor onları kurtardık. Zulmedenleri ise işledikleri fıh sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Zulmedenler de işte e, o haramı işleyen, haramı helal sayanlar. 166. Onlar o sakındırıldıkları şeye karşı büyüklenince, kibirlenince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. İkime dedi ki Allah'ın kitabında geçen ateu kelimesi. Büyüklenmek demektir. Bu İsra suresinde de utu diye geçiyor. Aynı şey, aynı kökten. Atev, büyüklenmek demek. Felemme atev, anma e, nuhu. Yasaklandıkları şeye karşı büyüklendiler, kibirlendiler. O zaman işte maymunlar olmaları emrediliyor. 167. ayet. O zaman Rabbin onlara kıyamet gününe kadar üzerlerine, Kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini bildirdi. Yani bu İsra suresindeki ayetle bağlantılı. Yani onlara İsra suresinde de azap tehdidi var. Kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini bildirdi. Muhakkak ki Rabbin azabı çabuk olandır. Muhakkak ki o elbette gafurdur, rahimdir i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki azaba uğrayacaklara bu azabı tattıracak olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kıyamet gününe kadar gelecek olan ümmetidir. Kötü azab ise cizyedir. Yani kastedilen cizyedir. Yani Yahudilerin Müslümanlara cizye vermekle mecbur tutulmasıdır. Neden? Yani bunu yapanlar onlar değildi. Yani mesela bu ümmet ta, hatta kıyamet zamanı işte İsa aleyhisselam nüzul ettiği zaman işte e, Galkat ağacı dışında bütün ağaç, taş ne varsa arkamda bir Yahudi gel ey Müslüman öldür diyecek. Bu derecede zillete mahkum olacaklar. İşte onların kabahati ne diyebilir insan burada? Yani bu taşkınlığı yapan onlardan senelerce önce geçmiş nesiller. Kabahati ne? Onların topluluklarını artırıyorlar. Onların safındalar. Yahudileri tekfir etmiyorlar. Kendilerinden önce bu pislikleri yapanları tekfir etmiyorlar. Onların dinini benimsiyorlar. Onların kavminin devamı olarak geliyorlar. Onları yapmış gibi cezalandırılıyorlar. Yani o zilleti ta kıyamet gününe kadar onların safında, Yahudilerin safında yer alan herkes yaşayacaktır. Muhataptır buna. Hristiyanlar da hakeza böyle. Yani çünkü onların yaptıkları çirkinlikleri e, reddedip, bunlardan teberredip benim bu Yahudilerle, bu İsrailoğullarla alakam yok demediler. Bilakis biz onların arkasından gelen nesiliz dediler. İşte ee, bütün peygamberlerin davetlerine karşı vela ve bera, işte imanın en sağlam kulpu olmasının sebebi bu. Adam gidiyor dernekçilerin yanına, ya ben onlar gibi itikad etmiyorum, yani ben onların yaptığını yapmıyorum diyor. E onlarla berabersin, Onlar temize çıkarıyorsun, onların hak üzere olduğunu iddia ediyorsun, onların batıl olduğunu kabul etmiyorsun. Ali radıyallahu anh'ten Darimi'nin mukaddimesine gelen bir rivayet var, diyor ki, kişi cepheden cepheye ömrünü geçirse yani cihat yolunda mücadele etse sonra da rukun ile makam arasında öldürülse yani Allah yolunda öldürülüyor bu yine de diyor Allah onu hayır ve hak üzere olduğu kimselerle beraber zannettiği böyle olduğunu zannetti kimselerle beraber haşreder. Eğer bu kimse batılı reddeden birisi değilse batıldan teberri eden birisi değilse Allah yolunda öldürülse bile böyle haşredileceği yer orası. O yüzden e, hak ile batıl, hakkın taraftarlarıyla batılın taraftarları arasında çizgi velâ ve berâ oldukça önemli. İman en sağlam kulpu denilmesi boşuna değil. İbn Abbas radıyallahıh yine dedi ki Allah Yahudilere kendilerinden haraç alacak olan Arapları göndermiştir. Kötü azaptan kasıt budur. Musa aleyhisselam gelene kadar hiçbir peygamber haraç toplamış değildir. Haracı ilk olarak tespit eden odur. 13 yıl süreyle haraç topladı, sonra da bunu bıraktı. Daha sonra da haraç toplayan peygamber ise bizim peygamberimizdir. Yani Musa Aleyhisselam'a kadar, yani bu cizye, üşür, bunun gibi zimmet ehlinden alınan şeylerden bunu alan bir peygamber yoktu. Musa Aleyhisselam yaptı bunu, Onu 13 sene devam ettirdi. Ondan sonra da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar başka kimse yapmadı diyor. Mücahit dedi ki, Rabbin Yahudi ve Hristiyanlara kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseleri göndereceğini bildirdi ve onlardan cizye alacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini gönderdi. Yahudiler de alçalmış bir şekilde cizye verdiler. 168 Onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar haline getirdik. Salih olanlar vardı. İşlerinden bunlardan uzak olanlar da vardı. Yani sahillerden uzak olanlar da vardı. Dönsünler diye onları hem iyiliklerle hem de kötülüklerle imtihan ettik. Yani bu olanlardan sonra Yahudileri, İsrailoğullarını Allah Azze ve Celle böyle yaptığını bildiriyor. Onları ayrı ayrı topluluklar. ''Katta'nâhum ve katta'nâhum fil ardi ümemen'' ''Milletler halinde'' Minhumus salihun. İşlerinde salihler de vardı. Ve minhum dune zalik. Bundan uzak olanlar da vardı. Sa salahtan uzak olanlar da vardı. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Bölük bölük ayrılan kişiler Yahudilerdir. Evet. Allah onları yeryüzünde yaydı. Dağınıklar, halen daha var. Yani toplanmak için hatta bu şeyi iddia ederler ya, Hitler'in e, Yahudi olup da onları vadedilmiş topraklara, e, sürüklemesi için Yahudi kıyımı yaptığı yani Avrupa gibi yerlerde e, o zaman için güllük gülistanlık ama vaat edilmiş topraklarda bir iş yok, şey yok hareket yok insanlar Avrupa'da yaşamayı daha çok tercih ediyor bunları vaat edilmiş topraklara sürmek için buralarda hayat yok mesajını vermek için e, bunu yaptığı söyleniyor kuvvetli bir iddia bu da fakat bir hakikat var, onlar Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da, şurada burada dağınık haldedirler. İsrail'de Yahudilerin ancak çok az var. Türkiye'de bile bir Yahudi var. Yani Türkiye'deki e, sanayi ve ticaret sektörlerini çevirecek kadar. Allah onları yeryüzüne yaydı. Yeryüzünde Yahudilerden bir grubun olmadığı hiçbir yer yoktur. Mücahitleri ki Allah Yahudileri yeryüzünde iyiler ve aşağılıklar olarak bölük bölük ayırdı. Yani bunlar arasında salihler de vardı diyor. İyi kimseler de vardı. Onlardan bazıları Allah'a ve rasullerine iman ederek Müslüman olan kitabehlidir. Diğerleri ise İsa aleyhisselam'ın gönderilmesinden önce dinlerinden dönen Yahudilerdir. Onlar bolluk, afiyet, bela ve cezalarla sınanmışlardır. 169. ayet, onların ardından kötü kimseler yerlerine geçti. Kitaba varis oldular da bu dünyanın değersiz malını alarak biz başlanacağız diyorlardı. Kendilerine onun gibi bir şey yarar gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında haktan başkasını söylemeyeceklerine dair o kitabın misağı sözü alınmamış mıydı? Oysa onun içindekileri okumaktadırlar. Ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz? Mücahit şöyle diyor. Onların ardından gelenler Hristiyanlardır. Onların ardından kötü kimseler yerlerine geçti ifadesiyle kast eden Hristiyanlardır diyor yani. Canlarının istediği bir şey görünce helal olsun, haram olsun alıyorlar ve affedilmeyi umuyorlardı. Eğer aynı şey bir daha görseler onu yine alırlardı. Yani helal haram demeden yiyorlar. Böyle bir nesilden bahsediyoruz Hristiyanlardan. Hata de dedi ki, onların peygamberlerinin ardından Allah'ın kendilerini kitaba varız kıldığı kötü bir nesil çıktı. Bunlar değersiz dünya malını alıp Allah'ın kendilerini başlamasını temenni ediyor. Yani mürcelik yapıyorlar. Ve gaflet içinde bununla aldanıyorlardı. Kendilerine bu dünya malının aynısı gelse onu da alıyorlar ve ve hiçbir şey bu malı almalarına engel oluşturmuyordu. Dünyaya bir düşkünlük. Dünya malından karşılarına çıkan her şeyi helal haram demeden alıyorlardı. de şöyle dedi. İsrailoğulları hangi kadıya bir dava götürseler kadı onlardan rüşvet alıyordu. Neden böyle yaptığı sorulunca nasıl olsa bağışlanırım diyordu. Diğer bir rivayette şu ziyade vardır. Onların bu ümmetteki benzerleri mürceydir. Yani kötülüğü işlemesine rağmen yani normalde evet Allah bağışlayıcıdır ama kime bağışlayıcıdır? Tevbe eden için bağışlayıcıdır. Bunlar tevbeyi işte bulaşık süngerine çeviriyorlar demek Yani nasıl? Adam günahı terk etmiyor, dille istiğfar ediyor. Aleyküm. Dilde istiğfar ediyor, Allah'tan bağışlanma diliyor, işte bununla bağışlanma ümit ediyor. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Allah korusun bu kalpteki nifaktan, küfürden kaynaklanan bir şeydir. Adam kötülüğü terk etmediği halde dili istiğfar ediyor. Münafıklıktır bu. Kişi gerçekten kötülüğü terk eder. Kalbinden bir azimle terk eder. Ama e, nefsine zayıf yenik düşüp, nefsi zayıf olduğundan yenik düşüp tekrar aynı günaha düşebilir. Bu ayrı bir konu. Ama burada günahı terk etme gibi bir niyeti olmadan, böyle bir düşüncesi olmadan, kalbinde böyle bir kasıt olmadan... Sürdürüle gelen bir kötülük olmasına rağmen Allah bağışlar. Yani Allah şirk dışında her şeyi bağışlar diyerek aldanmak. Bu mürceliktir. Adam çocuğunu okula göndermeye devam ediyor. Allah beni bağışlar. Yahu sen o günahta bile bile ısrar ediyorsun. Sakalını kesmeye devam ediyor. İşte şirk işlemiyorum. Sonuçta Allah beni bağışlar. bunu Bu kötülüğü terk etmeye dair kalbinde bir niyet yok. Ama bir mesela kişi bilmeden günaha düşer veya Bilerek de bir günah düşmüş olabilir. Ondan dolayı da cidden pişmanlık duyar, onu terk etmeye azmeder. Fakat nefsine yenik düşüp daha önce azmettiği şeyde tekrar aynı günah düşebilir. Bunu tekrar tevbeyle, yani o günahtan samimi bir pişmanlık duyup tekrar Allah'a dönmekle, tevbeyle, evbeyle kefaret kılması, onun yerine salih amel işleyerek kefaret kılması lazım. Yani kişi işlediği günahlara karşı hayır amel işlediğinde şeytanla mücadelesinde e, yavaş yavaş başarı elde etmeye başlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü buna yönlendirmiştir. İşte bir kötülük işlediğin zaman hemen iyilik yap diyor. Niye? Şeytan artık etmesin senden. Birisi e, Lat adına yemin ederse hemen La İlahe İllallah desin ve kefaret kılsın. Ve birisi kardeşine gel seninle kumar oynayalım dese sadaka versin diyor. Yani sadece teklif etme bile, gel seninle kumar oynayalım diye teklif etme bile bir günah. Buna karşı böyle bir şey söylediğinde hemen sadaka versin ki ne yapacak? Şeytana karşı, nefsine karşı bir önlem alacak. Veya haizliyken hanımına yanaşan eğer hayızının ilk günlerindeyse yarım dinar. Yani yarım cumhuriyet altın bugünkü tabirle. Estağfurullah. Başlarındaysa tam bir Dinar altın. Son günlerinde ise yarım dinar altın vererek e, bir kefaret kılsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine haram olan bir şeyi yapmış. Buna kefaret olması için ne yapacak? İnsanın nefsi dünya malına, altına karşı hırslıdır. Eğer bundan dolayı kendi nefsini bununla cezalandırırsa o artık ağır gelecek, yapmayacak, kendisini günahlardan uzak tutacak. İşte demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında insana günahlara karşı nefsine nasıl mücadele edeceğini öğretmiş. Bir kötülük işledin, bir kötü söz söyledin, kötü bir şey yaptın. Nefsinin en çok sevdiği bir şeye karşı meşru olan, sünnette gelen şeklilerden bahsediyoruz. Kendine bazı şeyleri haram kılmaktan bahsetmiyoruz. Mesela bir sadaka vermek. Ben bu günaha düştükçe bu sadakayı vereceğim, nefsimle böyle mücadele edeceğim dediğin zaman... Baktın e, bununla yola gelmiyor. Onu artırarak, bunun gibi şeylerle kendi nefsini cezalandırarak, Allah'a itaatle cezalandırarak şeytanın senden ümit kesmesini sağlamalısın. Tevbenin bunun gibi pek çok yönleri var. Günahlardan e, çekilmenin. Ama adam bunların hiçbirisi umurunda değil. Kötülüğü sürdürüle gelen, devam edile gelen bir şey haline getirmiş. Umursamıyor. Namazı terk ediyor mesela. Namazı terk küfür. Ama Birileri küfür değil diyor, büyük günah diye fetva veriyor, bu fetva hoşuna gidiyor, namazı terk ediyor. Zekat vermesi gereken bir şey var, vermiyor. Veya e, helal haram cinsinden, kendisine yasaklanan bazı şeyleri yapıyor, haram olan bir şey yapıyor, aldırmıyor, bunu yol edinmiş, sürekli yapıyor ama. Sürekli buna devam ediyor. Allah başlar, sonuçta ben şirk işlemiyorum diyor. İşte mürcelik budur. Bunun imana zarar getirmediğini düşünen kişi haktan sapmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmette Allah katında nasibi yoktur dediği fırka, mürcenin itikadı böyle bir itikattır. Amelleri imandan saymaz, iman da artmaya eksilmeyi kabul etmez. İman öyle bir artar ve eksilir ki kişinin kalbinde imandan bir şey kalmayıncaya kadar eksilebilir. İşlediği kötü ameller sebebiyle. Ebu Hureyre Radyalan'tan sayı olarak rivayet edilmiştir. Ağacurri'nin Eşşeriya kitabında, Lalkay'ın itikadında, iman artar ve eksilir diyor. Allah Resulü'nden bu konuda zaten Huzeyfe Radyalan'ın hadisinde olduğu gibi, işte nifak günahlar insanın kalbinde önce bir siyah nokta gibi bir şey oluşturur. Kişi bu günahlara devam ettikçe bu siyah noktalar kalbini öyle bir kaplar ki o kalp kapkara olur imanla bir şey artık barındırmaz. Yani tam bir e, küfre düşmüş münafık e, kalbi haline gelir. Allah korusun. Bu sebeple e, Allah Azze ve Celle bakın bu ayette de mürciyenin düşüncesine düşmekten sakındırıyor. Onlar kötü bir şey yaptıklar zaman nasıl Allah bağışlar diye kendilerini aldatıyorlar. Said bin Cübeyr de şöyle diyor. günah işliyor, sonra bağışlanma diliyor, sonra aynı günahı tekrar işliyorlardı. Yani terk etme kastı olmaksızın ee, bağışlanma diliyorlar. 170. Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar var ya muhakkak biz salih olanların mükafatını boşa çıkarmayız. Mücahit dedi ki bu ayette kastedilenler Yahudi ve Hristiyanlardan bazılarıdır. Ez Zühri dedi ki namazı ikame etmek vaktinde kılmaktır. Yani namazı dosdoğru kılmakla kastedilen şeylerden birisi namazı kendi vakitleri içerisinde kılmaktır. Yani demek ki Allah azze ve celle salat namazı kılın demiyor ekamus salat diyor yani namazı ikame edin yani şartlarına uyarak yerine getirin yani vakitlerine onun rükünlerine, yani namazı ikame etme manasına gelen şeyler neyse bunları yerine getirerek kılın yani namazı kılın da nasıl kılarsanız kılın diye bir şey yok bazılarının anladığı gibi Allah Resulü Vesselam da namazı ikame etmeyi Nazlı öğretmiştir. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki Allah'ın ekam salat diye Kur'an-ı Kerim'de tekrar eden bütün emirleri Allah Resulü'nün kıldığı gibi namazı kılın demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulü'nü göndermiştir bize namazın nasıl ikame edileceğini göstermek için. O yüzden işte sokakta davete çıkıp da insanlara işte namaz kıl ya tamam Hanefi'ye göre kıl da yeter ki kıl kafir olma. Böyle bir şey yok. Yani bu batıl ile oyalamaktır insanları. Haktan saptırmaktır. Hayır, namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak geldiği şekilde kıl. Böyle kılmayacaksan kılma. Bunu nasıl söylüyorsun? Sahabeler bu konuda bizim önderlerimizdir. Hüzeyfer Radiyalan birisinin rukuyu düzgün yapmayarak namaz kıldığını görünce birisinin, artık tadil erkanında mıydı, eğilmesinde miydi bilmiyorum. Kaç senedir böyle namaz kılıyorsun? Diyor, 25 senedir. Diyor ki, vallahi çayet bu hal üzere, bu şekilde namaz kılarak ölseydin, İslam fıtratından başka bir şey üzere ölecektin, diyor. E bu adam namaz kılıyor. Kılda nasıl kılarsan kıl diyenler var ya, bu adam namaz kılıyor. Ama rükuda Allah Resulüne uymayan bir şekli var adamın. Bak huzeyfer radıyallahu anh böyle söylüyor. O halde işte kıl da nasıl kılarsan kıl deyip diyanetin saptırıcı imamlarının veya filan mamutcuların filan sapıkların filan dernekçilerin yani bidatlar için ağlarını atmış tuzaklarla bekleyen insanların kucağına insanları atmanın hiçbir manası yok kardeşim namaz kıl fakat kılacaksan adam gibi kıl Allah Resulü'nün kıldığı gibi kıl yoksa hiç dalga geçme kendini de e, kandırma yani bizim çünkü Allah adına Rasul adına kimseyi kandırmaya hakkımız yok. Mücahit diyor ki, evet bunu aktarmışız. 171. Hani biz bir dağı gölgelik gibi üzerlerine kaldırmıştık da onlar üstlerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimize kuvvetle sarlın ve ondakileri düşünün umulur ki sakınırsınız. Allah Azze ve Celle önceki kavimlerin başlarından geçenleri hatırlatarak kendilerine, her bir ümmete Allah'ın Rasulüyle gelen, kitabı veya e, sünnetiyle gelen ne varsa emir ve yasaklardan buna sımsıkı ciddiyette sarılın. Bak onlardan öncekiler böyle böyle denendiler. Kimisi helak oldu, kimisi kazandı, kimisi sabrettiği için kazandı. Ama o sabredenler azınlıktı. E, bunları tekrar tekrar hatırlatıyor. Düşünün, sakının diyor. i̇bn Abbas radiyalarına diyor ki, Musa aleyhisselam mukaddes topraklar tarafına ilerledi. E, öfkesi dindikten sonra, Levhaları aldı, hani anlatılmıştı bu levhaları parçalıyordu. Allah'ın emrettiği vazifeleri onlara tebliğ etti. Bu onlara ağır geldi ve Allah dağı onların üzerine gölge gibi kaldırıncaya kadar kabullenmediler. Yani Musa Aleyhisselam, bir de şunu düşünün, hani levhalardan sadece bir tanesi kalıyor, diğerleri parçalanıyor. Altıda biri ni emrediyor Musa Aleyhisselam? Dolayısıyla diğerleri parçalanmış. Altta biri olmasına rağmen buna karşı yükleniyorlar. Bu bize ağır geldi diyorlar. O kitabın emirleriyle, Resul'ün emirleriyle amel etmek istemiyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlar tehdit ediyor. Koca bir dağı başlarına gölge gibi dikiyor. Ya bu kulluğu yaparsınız ya da bu dağ tepenize inecek. Böyle bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Dağ onlara yaklaştı ve üzerlerine düşmesinden korktular. Melekler Dağı onların başının üzerine kaldırıp kendilerine size verdiğimi kuvvetle alın denildi. Yani Allah'ın emirleri. Dağa baktıklarında işittik ve itaat ettik diyorlar. Kitaba baktıklarında ise işittik ve isyan ettik diyorlardı. Bakıyorlar, ağır geliyor. Burada, evet, e, Bakara Suresinin son ayetleri, yani Amener Rasulü diye başlayan o iki ayeti, Nuzul sebebini zikretmiştik. Burada tekrar hatırlatalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine bazı emirlerde, yasaklarda bulunduklarında ağır geldiğinden şikayet ettiler. Yani bu emirlerin ağır geldiklerinden şikayet ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yoksa siz Yahudilerin işittik ve isyan ettik demeleri gibi mi demek istiyorsunuz? İsrailoğlan böyle dediği gibi mi? demek istiyorsunuz diyorlar. Bu şeyden dolayı olmuştu. Bakara suresinin 254 ayet. E, e, estağfurullah. 285. ayeti nazlı olduğu zaman Allah sizin içinizdekileri de açığa vurduklarınızı da sinelerinizde gizlediklerinizi de bilir. Bunlardan dolayı sorguya çekecektir ayeti nazlı olduğu zaman sahabeleri ağır gelmişti bu. Hakikaten insan içinden geçenlerden dolayı sorguya çekilse bu cidden Bundan kurtulan insan neredeyse çıkmaz. Bu sahabilere ağır geliyor ve bu durumu Allah rüzulüne söylüyorlar. Allah rüzulü de diyor ki, siz diyor İsrailoğullarının işittik ve isyan ettik demeleri gibi mi demek istiyorsunuz? Hayır böyle demeyin. İşittik ve itaat ettik. Böyle deyin ki Allah size kolaylaştırsın diyor. Sahabelerin dilinde işittik ve itaat ettik. Semi'nâ ve ta'nâ, semi'nâ ve ta sözü. Artık alışkanlık olunca, yani bunu kanık sayınca iyice, yani ne olursa olsun Allah'tan gelene biz itaat etmek zorundayız. Bunu iyice anladıklarında, Allah Azze ve Celle işte o amenerin Resulü ile başlayan ayetleri indiriyor bir hediye olarak. Burada ne var? La yükellüfullahu nefsen illa yüsa'ha. Yani Allah onları kendilerinin, güçlerinin yeten dışında bir şeyle sorumlu kılmamış. Yüklü, e, sorumlu tutmaz. Mükellef kılmaz. Devamda La tu'akizna Bizi sorumlu tutma. İnnesina ev akta'na Unutur Veya hata edersek Yani kasıtsız bir şekilde yanlış yaparsak Veya unutursak Bizi sorumlu tutma. Bu duayı yapmaları emredildi. Ve kutsal hadiste geliyor Allah Azze ve Celle buyurdu ki bunu yaptım. Yani onların içlerinden geçenlere, unuttuklarında veya hatayla bir şey yaptıklarında bundan son tutmayacağını bunu yaptım diyor Allah Azze ve Celle. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَ اَلَنَا <بِه> Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme Ya Rabbi. İşte İsran Kemal Hamel'te bizden öncekilere yüklenen şeyler gibi ağır yükleri bize yükleme bu dualara icabet ettiğini Allah Azze ve Celle Kutsadis'te bildirmiştir nebisine. Böylece ne oldu? Bak bunla imtihan edildiler. Ayet önce öyle bir hitapla geldi ki içlerinden geçenlerden dahi sorumlu olacaklar gibi. Buna rağmen Allah'tan ne gelirse biz itaat ettik. Buna sahabe devam edince Allah'tan rahatlatma ancak o zaman geliyor. O halde bize düşen bu konuda Allah Resulü'nün ashabı gibi yapmak, Musa Aleyhisselam'a karşı işittik ve isyan ettik diyenler gibi yapmamak, onlara benzememektir. Biz Allah'tan ve Resulü'nden sahih olarak bize gelen herhangi bir emir veya yasak söz konusu olduğunda, işte bunu yapan nerede, bunu yapan kim, kim yapıyor bunu? Bugün insanlardan bu gibi şeyler duyuyoruz. Yani hadis söylüyorsun, bir emir veya yasakla ilgili, hani bunu yapan nerede diyorlar? Bunlar aynı işte bu Yahudiler gibi söylüyorlar. İşittik ve isyan ettik. Evet duyuyoruz, biliyoruz. Hak bu. Ama isyan ediyoruz. İşte biz yapamıyoruz işte. Yani bu ne demek? Allah ve Rasulünü bizi e, yapamayacağımız şeyi yüklemekle suçlamaktır. Böyle yapmayın ama işittik ve itaat ettik deyin. Bak Allah nasıl kolaylaştırıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapın. Allah bu peygamberleri e, insanlara örnek olması için göndermiştir. İnsanlardan göndermiştir. Beşer takatinin yettiği şeylerle göndermiştir. Yani yarın Allah azze ve celle sorguya çektiği zaman bazı rivayetlerde bu gelmiştir. Peygamberler misal getireceğini. İşte birisi diyecek ki, ya Rabbi ben hastaydım. Musibetlerden başımı kaldıramadım. Eyüp Aleyhisselam da hastaydı diyecek diyor. İşte ben köleydim, zindandaydım. Yusuf Aleyhisselam köle olarak satıldı, zindana atıldı. İşte dünya ben dünya malı beni uyaladı. Süleyman Aleyhisselam dünyanın kralıydı. İşte falan filan kim ne getirse... Bunlara peygamberlerden örnek getirecek. İbrahim aleyhisselam öyle bir pozisyonda ki bak Cibril aleyhisselamla imtihan ediyor Allah azze ve Celle onu. Eğer senden isterse ona yardım et ey Cibril diyor. Fakat o ortamda senden değil ben yalnız Allah'tan isterim ki Allah da benim halimi biliyor o bana yeter diyor İbrahim aleyhisselam. Tevhidi gerçekleştiriyor. Allah normalde tabiatı yakmak olan ateşin tabiatını değiştiriyor. Serin ve selamet kılıyor. Yani sen Allah'a itaat et ki onun emrine uy, e, yasağını terk et ki Allah olmazı sana olur kız. Allah bunu sana kitabında vaat etmiştir. Kim ki Allah'tan sakınırsa, takva üzere olursa ummadığı yerden rızıklandırır ve hiç beklemedi kapıları ona açar. Talak suresi 2-3. ayetleri. Ebu el Gıfar radıyallahu diyor ki, Allah Resulünden de naklediliyor bu. Şayet insanlar şu iki ayeti düşünseydi bu onlara kafi gelirdi. Sen Allah'tan sakın ki, Allah sana ummadığın kapılar açsın ve beklemediğin şekilde seni rızıklandırsın. Yani yerin, göğün bütün kainatın neleri Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Sana bir şeyi emreden o ise, şunu şöyle yap diyorsa, Ya Rabbi ben oraya gidersem işte ateş beni yakar, böyle diyemezsin. Ben zarar ederim, iflas ederim, böyle diyemezsin. Ben falanca işimi göremem filan olur filan falan işler başmayılır bunu diyemez. Bunu sana Allah emretti madem bırak o işlerin sorumluluğunu gidermek Allah'ın üzerinde. Çünkü Allah bizleri dünya işlerimizi istikamete koymakla mükellef kılmamıştır ki ona hamd olsun. Çoluk çocuğun rızkını sen bizati karşılamakla mükellef değilsin Bunu Allah üzerine almış. Ama Allah'ın emri olan kulluk görevini Allah insana yüklemiştir. Demek ki insanın takat getirebileceği bir şey ki Allah yüklemiş. Bunu böyle bilmek lazım. İbn-i Abbas diyor ki, Ben Hristiyanların neden doğuyu kıble seçtiklerini insanların en iyi bileniyim. Allah Teala Meryem 16. ayetinde, o yani Meryem aleyhisselam, ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti buyurmuştur. İsa aleyhisselamın doğum yerini kıble edindiler. Ben Yahudilerin neden yüzlerinin kenarı üzerine secdettiklerini de insanların en iyi bileniyim. Sonra İbn-i Abbas radyalarında bu ayeti okudu ve dedi ki, daha bakarak yüzlerinin kenarıyla secde ettiler. Bu secdeden Allah razı oldu ve onlar da bunu sünnet edindiler. Yani nasıl ki, işte Yahudilerin böyle tuhaf şeyler var. Ee, ayakkabıyla namaz kılmayı caiz görmezler. İşte Musa aleyhisselam mukaddes Tuva'da ayakkabılarını çıkarmakla emrolundu diye bunu genelleştirerek e, din edilmişlerdir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da onlara muhalif olarak tam tersini emretmiştir. Ayakkabılarla namaz kılmanın e, ayakkabısız kılmaktan daha üstün daha alçak olmadığını belirtmiştir. Burada da işte bu dağ tepelerine kaldırıldığı zaman secde diyorlar yüzlerinin kenarıyla. Niye? Bir taraftan tepelerindeki dağa bakıyorlar. Yani dağ tepelerine inecek hemen Rablerine secdeye kapanmışlar ama yüzlerinin kenarıyla. Yahudilerde demek ki onlardaki secde adeti, yüzlerinin bir kenarı üzerine secde adeti buradan kalmaymış. İbn-i Abbas'ın bunun sebebinin bu olduğunu söylüyor. Dağ tepelerinde her an inecek. Ya adam gibi kulluk edersiniz yoksa dağ tepenize inecek. O vaziyette yüzlerinin kenarıyla. Böyle secde ettiler. Allah onlardan bu secdeyi kabul etti. Sonrakiler de bunu bir yol edindiler. Yani bu şekilde secde etmeye başladılar Yahudiler de. Ama Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmette şunu emretmiştir. Alın, yani yedi kemik e, burun, alın e, eller, diz kapakları ve iki e, ayak. Bunlar üzerine secde etmekle yedi ağza üzerine secde etmekle emrolundum diyor. 2-4-6 alın kemiği. Burnu da e, şart değil. Alın kemiği esas. Kemiği, yani burun hakkında e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiili uygulaması burnunun yere değdiği şeklinde. Ama kemik olarak bu 7 kemik. Yani 2-4, diz kapakları 4, eller 6 ve alın kemiği 7. 7. Yani Yahudiler gibi yaptığı zaman bu yerine gelmiş olmuyor. Alnı e, secdeye değmediği için. Allah izin verirse Adem oğullarından alınan misakla ilgili e, A'raf 172 ve devamında olan ayetler bir sonraki derse kalsın. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en ve